Günaydın Bir Dolap kitabı hoş geldiniz. Merhaba. Ee, bugün bir e, değişik bir kitap var elimizde. Çünkü bu bu sefer bir e, öykü kitabından biraz farklı. Biraz rehber niteliği olan bir kitap. Ama rehber derken de bir turistik rehber anlamında söylüyorum. Şehir rehberi anlamında söylüyorum. Küçük yaş grubu için hazırlanmış bir e, kitap. Kitabın yayıncısı e, Manol'in Özel Sezin Okulun Eğitim ve Çocuk Yayınları için kurduğu bir yayın evi. E, Manoli'nin çıkardığı bu kitap önce İngilizce olarak yayınlandı. Adı Küçük Kaz Cambaz İstanbul'da. Bunun e, İngilizcesi Adventure with Bruce the Goose adıyla İstanbul Adventure with, e, with Bruce the Goose adıyla e, yayınlandı önce. E, sonra ardından Türkçesi yayınlandı Küçük Kaz Cambaz İstanbul'da diye. E, kitap önümüzdeki günlerde Mayıs ayının sonunda da e, bir interaktif uygulama olarak, kitap uygulaması olarak, sesli, görüntülü, interaktif bir uygulama olarak e, piyasaya çıkacak. İşte bu e, mobil cihazlardan kolayca ulaşılabilir bir uygulama olacak. E, bu bakımdan kitap çok önemli e, buluyorum. İyi bir girişim. E, güzel bir girişim bu. E, çok da fazla yapılmış bir şey değildi. E, biz de Yok hatta bildiğim kadarıyla yani başka bir örneğini bizde bilmiyorum. Ee, kitabın hedefi dediğim gibi bir kent rehberi e, oluşturmak sunmak. Ee, İstanbul'la ilgili tabii bu adından da anlaşılacağı gibi. Bir şey bir... soracağım. Ee, yaş grubu nedir bu kitabın? Yaş... Belli bir yaş grubu ee, var mı? Yani resimli kitap ama resimli sanki kitap. daha büyük çocuklar için de... İşte şimdi e bir 3 yaşındaki çocuğun bu kitapla ilgilenmesi bence çok muhtemel yani hiç sorun çıkarmadan 3 yaşındaki bir çocuğa da rahatlıkla verilebilecek bir kitap ama aynı zamanda 7 yaşında 8 yaşında bir çocuk da bu kitapla ilgilenir. Belki biraz öykü küçük gelir ama bir interaktif uygulama olarak düşünürsek hı hı. işte gerçek fotoğraflar görecek bir yere basacak ses gelecek işte gizli nesneler olacak vesaire artık nasıl hazırlıyorlarsa bilmiyorum görmedim onu. Ama e, interaktif olduğuna göre böyle özellikleri olması gerekir. Dolayısıyla daha büyük yaş gruplarının da ilgisini rahatlıkla çekecek. Özellikle uygulama olarak. Zaten hı hı. E, açıkçası beni kitaptan çok, kitabın kendisinden çok uygulama olacak olması e, ilgimi çekiyor. E, öyküye ve kitabın tasarımına da e, genel olarak bakarsak. Ha, tabii ki kitabı kim yazdı onları da söylemeyi unutmuştum. Olay. Hemen onları söyleyeyim. Manoli'nin yayınladığı bu kitabı küçük. Kazı Canbaz İstanbul'dayı Gülsevin Kral ve Leyla Emori yazdılar birlikte. E, Resimleyen de Buket Gencer. E, bu kitabın e, tasarımını da e, Semra Bolat e, üstlenmiş. E, şimdi kitabı zaten açınca hemen e, bu kitabın bir e, nasıl diyelim söylemeselerde anlamazdık belki ama bir uygulamaya uygulama olarak elektronik bir uygulama olarak hazırlandı aslında biraz anlaşılıyor. E, ...görsellerin... E, ...işte bu çizimlerin durumundan... ...çünkü bu... E, ...bir resimli kitap gibi hani bu... ...nasıl diyelim karikatürize ederek vesaire ederekten... ...çok sanki fotoğraftan bozulmuş resimler gibi bir hali var... ...zaten uygulamada da gerçek resimler hı hı. E, olacakmış... ...gerçek fotoğraflar olacakmış... ...fotoğrafları da Selim Seval çekmiş... E, ...ve işte ortam sesleri olacak vesaire... Yani ona ...onu... ...onunla birlikte düşünürsek eğer... Hı hı. E, benim açımdan işte kitaptan çok uygulama daha önemli Sanki gibi görünüyor. Sanki resimlerde zaten şey var. Sen de bunu kastediyordun herhalde. Katmanlar halinde çizilmiş evet. gibi görünüyor. Yani ön planda o kaz var. Evet. Kazın arkasında katman katman şehre dair imgeler yerleştirilmiş. Fonda şehir görüntüleri var. Evet, aynen öyle. Hatta şurada işte mesela bir ikon gibi, işte bir elmas duruyor. Bu elmas tabi tabii herhalde. şimdi muhtemelen buna dokununca işte bir şey çıkacak oradan bir şey anlatılacak. Çünkü sesli de zaten hı hı. bu uygulamalar. Ee, kitap da o hissi taşıyor. Ee, öykü de şimdi buna bir öykü kitabı diye de bakmak istemiyorum bu yüzden. Çünkü bu bir şehir rehberi. Çocuklar için küçük yaş grubu için hazırlanmış bir şehir rehberi aslında. Ama doğrudan onların eline bir şehir rehberi veremeyeceğimiz için e, tabii ki bir kurgu öykü var. Hı hı. Öykü de şöyle işte göç eden e, kaz sürüsü var. E, i̇şte başta anne kaz uçuyor. Arkaya doğru kazlar o V şeklinde sıralanır. En arkada da bizim cambaz var. E, pilot şapkasıyla. E, i̇şte bir Göç sırasında bir kentin üstünden geçiyorlar cambaz bir bakıyor şıkır şıkır bir kent çok beğeniyor böyle ne kadar güzel bir yer ne hoş bir yer diye. Ve hemen e, sürüden ayrılı veriyor çünkü meraklı bir çocuk o ve merakını yani neyse ki meraklı bir çocuk o. E, ve e, işte annesinin bütün tedirginliğine rağmen annesi yol boyunca hemen başla görüyoruz zaten o tedirgin aslında ama yine de e, şehre kendisini kaptırıyor. Ee, bu arada işte o alçalırken şehre doğru biz Sarman ve Sultan'la tanışıyoruz. Bunlar da iki kedi. İstanbul kedisi bunlar. Ee, İstanbul'un meşhur kedilerinden evet. e, ikisi. Ee, Sarman obur olan ve işte e, sürekli yemekten başka bir şey düşünmeyen e, karakterimiz. E, Sultan ise biraz daha nasıl denir? İşte e, biraz daha ölçülü işte terbiyeli kedi heh, yani falan öyle bir e, kedi iki karakter e, bunlar da işte sarman her zaman gibi yiyecek aranıyor e, bir yandan İstanbul'da dolaşıyorlar işte e, kaz alçalırken bir bakıyoruz bunlar böyle eski İstanbul evlerinin olduğu çamaşırların nasıl olduğu bir sokaktan geçiyor. ki çamaşır var işte vita kutusunda sardunya var yani bunların unutulmamış olması. Ee, çok güzel. Vita kutusunu ben uydururum tabi ama öyle olsa gerekir. Hemen onu çağrıştırıyor. Evet, ya yani. değil mi onu çağrıştırıyor. İşte e, cumbalı evler var. Bu işte güzel e, demir parmaklıklar var vesaire. Simitçi var bir köşede. Çocuklar sokakta top oynuyor. Yani şu bir sayfadaki gördüğüm ayrıntılar bunlar. Dolayısıyla İstanbul dokusu, İstanbul hissi güçlü bu kitapta. E, i̇şte Sarman'la e, Sultan Sarayın önüne geliyorlar oradan işte Topkapı Sarayı'nın önüne uh -huh. ee, bakıyorlar işte bir sultan geçiyor belki sultana dokunacağız sultan bir şey anlatacak falan hani uygulamada nasıl olacak bilmiyorum kapıda bir yeniçeri nöbet tutuyor vesaire sonra harem dairesini görüyoruz içeride ee, işte haremdeki kadına sultan ee, vesaire var ondan sonra ee, bu arada ee, Sultan Ahmet Meydanı'na da iniş yapıyor bizim kas. Sarman tabi hemen o kedilerin şeyi vardır ya kulakları iki yanda böyle eğili pani popoyu sallayarak saldırmadan önceki hareket. <gülüyor> Sultan da diyor ki bir sakin ol yani o hani zaten toksun hem de bak misafirimiz canbaz da ama tam iniş yapmış gerçekten biraz Göbek üstü kendini evet bırakmış Biraz yorgunluktan. dağınık bir iniş olmuş yani ama işte arkada işte Sultan Ahmet meydanı olduğunu anlıyoruz buranın Sultan Ahmet camiğini görüyoruz. Ee, yoksa bu Ayasofya mı? Hayır Ayasofya. Sultanahmet. Sultanahmet Camii bu. Ee, ondan sonra e, kedilerden korkuyor tabii cambaz birazcık ve tekrar havalanıyor. E, i̇şte e, İstanbul'u görüyoruz cambaz havalanınca tabi tekrar işte burada Ayasofya var Sultanahmet Camii'ni görüyoruz. Bu Ayasofya Meydanı ve Sultanahmet Camii. E, şey, Ayasofya Camii'nin ön tarafı Sultanahmet Meydanı vesaire. İşte Boğaz'ı görüyoruz. Uzakta Kız Kulesi görülüyor. E, ondan sonra e, kediler kovalıyor. E, daha doğrusu sarman kovalıyor. Sultan sakinleştirmeye çalışıyor. Kaz da kaçıyor. İşte Ayasofya'nın içine giriyorlar mesela. Burada hemen belli şu görsellerden. Muhtemelen bunlar ya dokununca işte fotoğraf açılacak ya ses çıkacak vesaire bir şeyler olacak kitapta. İşte Ayasofya'nın içini görüyoruz. Oradan uçmaya devam ediyor Canbaz. Kediler peşinde Galata Kulesi'ne varıyorlar. İşte oradan devam ediyoruz. İşte metroyu da görüyoruz bu arada. Yerebatan'a gidiyoruz. İşte Yerebatan'daki balıkları görüyoruz. Sütunları görüyoruz vesaire. Galata Köprüsü. Galata Köprüsü'nden sonra Kapalı Çarşı. Derken Taksim Meydanı, işte İstiklal Caddesi, Dolmabahçe Sarayı'na da geliyoruz. yani Bütün bunları böyle teker teker gezdiriyor bize kitap. Ortaköy'e geliyoruz, Boğaz Köprüsü'nü de görüyoruz. Ondan sonra o sırada bizim cambazın annesi şeyi fark ediyor. Cambaz yok ortada. Meraklanıyor hemen dönüp o cambazın ama o arada biz adaları da görüyoruz. Hı. E, vapurlar da var. Evet adaları görüyoruz. İşte annesi adaların üstünde bir dolaşıyor. İşte fayton görüyoruz dolayısıyla. Bir ada kedisi görüyoruz. Martı görüyoruz. Kız Kulesi ne diyor? Acaba Kız Kulesi'ne mi gitti? Kazların dinlenme yeri midir burası? Kız kulesinde görmüş oluyoruz. İşte yine vapur geçiyor vesaire. Derken e, Kız Kulesi'nde değil de e, Anadolu Hisarı'nda buluyor yavrusunu. Böylece Anadolu Hisarı'nı da e, görmüş oluyoruz ve kitap bize böyle güzel bir İstanbul turu yaptırmış oluyor. Panoramid. Dediğim gibi okul öncesi çocuklar için bir rehber aslında hı hı. kent rehberin teliğinde bu. Ee, tabii İstanbul'u tanıyan bilenler için belki buradaki e, verilen adres, aman adres diyorum rota e, birazcık karışık gelebilir. Hani hı hı. Başka türlü ama bu bir uygulama olacak ve hani genel bir fikir vermeye dönük bir şey. Buradan hani bir laf söylenebilecek bir şey değil. Evet yani ee, farkındalık yaratmak adına... E tabii çok yani bir kenti önemli. dolaştırıyor sana. Kentin çok farklı unsurlarına temas etmeye çalışıyor. Çok da önemli belli başlı hı hı. unsurlarına temas etmeye çalışıyor. Bu arada bunu kurgu bir öykü içine yedirerek hı hı. yapıyor. Ki bu konuda gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim kitabın. Yani işte kafiyeli bir biçimde. İngilizcesi de Türkçesi de aynı hı hı. şekilde. Kafiyeli bir anlatım var. İşte bir hafif bir kaçma kovalamaca var e, hikayenin içinde. E, aynı zamanda işte. Ufak tefek espriler yedirilmiş durumda. Ve bir sürü e, kent ayrıntısı var. Hı hı. E, doğrusu e, görsel anlamda e, hani resimli kitap olarak da keyifli bir kitap. Ama uygulama olarak nasıl olacağını daha çok merak ettiğimi evet. söylemem lazım. Yani bu uygulamayı özellikle e, görmek istiyorum açıkçası. E, bu kitabın tabii e, sağlayacağı şeylerden birisi bunu e, bizi, ya yani İstanbul'u, ee, özellikle yabancı çocuklara anlatmak aslında Hı -hı. çünkü bu uygulama olduktan sonra çok daha kolay yani dünyanın her yerine ulaşılabilir bir şey olacak zaten kitabın İngilizcesi de basılmış İlk durumda İngilizcesi hatta önce basıldı, İngilizcesi değil mi? çıktı dolayısıyla bu çok iyi bir tanıtım aracı Hı -hı. E, çocuklar için yani İstanbul'u gezmeye gelecek e, işte bir Fransızın da belki e, işte çünkü kitabın Almancası Türkçesi ve İngilizcesi çıkacak ama muhtemelen sonra Fransızcası vesairesi de çıkacaktır hı hı. uygulama olarak. E tercih edeceği bir şey ya da bir Alman'ın gelirken çocuklarına nereye gidiyoruz bakın işte böyle bir yer demek için. Evet. Göster yani ben olsam gösterirdim yani o bakımdan kitabın çok faydalı olacağını evet. düşünüyorum. Yani müzelerde müzelerin küçük... Kitapçı mağazalarında evet, falan. Oralarda e, çok da güzel çok güzel çok bir Aynı zamanda tabii yurt dışındaki e, şeylerde de söyle adını özellikle internet üzerindeki internet üzerinden satış yapan kitapçılarda Hı -hı. da e, tercih edilebilir bir kitap olur diye evet. e, düşünüyorum. Bir de şey güzel e, hani dedin ya İstanbul'u bilenler için buradaki rota biraz karışık olabilir diye. E, hani İstanbul'da yaşayan e, bir anne baba her hafta oradaki yani bu kitaptaki öyküden bir yeri seçip çocuğuyla oraya gidip ya yani haftalık olarak birkaç hafta boyunca devam edecek bir kendi gezi turlarını düzenleyebilirler. Çok yani bir sürü etkinliği açık Kapı. Aynen aynen kitap tabii etkinliğini öneriyor zaten Hı -hı. buraları gezin diyor çok açık zaten kitabın o mesajı e, dolayısıyla yapılabilecek çok şey var bu kitapla e, şimdi bu kitaptan biz bugün e, bir dinleyicimize armağan edeceğiz Hı -hı. şarkımız çalmaya başladıktan sonra telefon eden ilk dinleyicimize e, Manoli'nin yayınladığı Küçük Kaz Cambaz İstanbul'da kitabını e, armağan edeceğiz şarkının anonsunu Evet şarkı Ratatouille filminden Special Order telefonu da söyleyeyim 0212 343 4040. Şimdi başka yeni yayınlanmış, kısa süre önce yayınlanmış bir kitapla devam ediyoruz. Süper Kahramanlar Yüksekten Korkmaz. Kola Gütman yazmış. Ee, Çevirmeni Tuvana Gülcan. İletişim yayınlarından çıktı bu kitap. Ee, bu 10 yaşındaki küçük bir oğlanın... ...aslında süper kahraman olan ama kimsenin bilmediği bir <gülüyor> oğlanın... E, ...günlük e, yaşantısından böyle kesitler anlatıyor... E, bütün çocuklar süper kahraman değil midir zaten evet, bir yandan? Evet, aslında öyledir. Ee, Morris Ackerman adında bir çocuk bu. Babasının adı Morris Ackerman, dedesi de Morris Ackermanmış ve onun babası da Morris Ackermanmış. Ama yani <gülüyor> böyle bir ailenin e, küçük oğlu ve e, süper kahramanlık kariyeri 3 yaşındayken yaşlı komşularını kurtararak başlıyor. Eee annesi işte merdivenlerden inerken çok büyük bir risk alarak 3 basamak birden atlıyor merdivenden. Annesi işte aman dikkat et Momo Trabzon'a tutun diyor ama o üç basamak birden atlıyor. Ee, benim süper kahramanlık maceram da böylece üç yaşımda üç basamakla başlamış oldu diye. ilk sayfadan e, anlatmaya başlıyor öyküsünü. E, asansörleri çalışmıyor. O yüzden merdivenden iniyorlar ama o asansörün çağır düğmesine basmak için inanılmaz bir istek duyuyor. E, ve işte yarım yamalak konuşmasıyla annesine işte benim kucağına al diyor, aldırtıyor ve gidip o düğmeye basıyor tesadüf vesaire işte birkaç milyonda bir olasılıkla asansör çalışıyor o sırada yaşlı e, bayan Polenta da alışveriş e, torbalarını oraya koymak üzereymiş asansörü çektiği için Morris e, yaşlı kadının torba taşımasını onu, onu kurtarmış kurtarıyor. oluyor e, ve işte Bayan Polenta'da işte beni gerçekten kurtardın falan gibi böyle bir itirafta bulunuyor ve Morris de iyice havaya giriyor yani süper yani birisine yardımcı oldu ve kahramanlık kariyeri başlamış oldu. İşte aradan zaman geçmiş. 10 yaşında artık okula gidiyor bir tane kız kardeşi var Öteki adında. Kız kardeşin asıl adı tabii Öteki değil ama işte... O, bu çok anlamlıymış bir tür, yani. Bir kendini işte... ...var oluşuyla ilgili bir takım problemler yaşıyor kız çocuğu... ...ve kendisi de öteki denmesini istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek adını e, genellikle anmıyor. En sevdiği şey işte cadı, cadıcılık oynamak. Ara ara iki kardeş cadıcılık oynuyorlar. E, ve genel olarak Morris'in e, evden çok okuldaki hayatına... ...ve e, okulda gerçekleştirdiği kahramanlıklarına tanık oluyoruz. E, okulda çok sevdiği bir kız var e, Juliet... Ama onunla doğru konuşabilmiş bile değil. Hani tek tek böyle her sene bir sözcük konuşuyor. Şimdiye kadar. Ee, sonra başka başbelası çocuklar var. Onlara da isim takıyor. Ee, düşman, süper kahramanın. Kötü adam. Düşmanları. Ee, ve yeni gelmiş bir çocuk var. Adı Jüpiter. Ee, bir yandan da onunla işte arkadaş olmaya başlıyor. Ama Jüpiter de Juliet'ten hoşlanıyor. Ee, Morris bunu öğrenince tabii içten içe habire planlar yapıyor. İşte ee, ...Jupiter'in çeşitli biçimlerde... ...yok oluş hikayelerini kafasında... ...canlandırdığı anlar oluyor. Bir yandan işte o süper... ...kötü adam ve çetesi... ...onların isimlerini de... ...söylemeliyim. Plastik adam. Bu... ...asıl esas kötü. Genç irisi Hoyrat... Ve kuş beyinli diye de çetesi var. <gülüyor> Genç yerisi hoyrat güzelmiş. Bunlar böyle ara ara pusu kurup e, Morris'in yolunu kesiyorlar. İşte e, Jüpiter'e saldırıyorlar. Morris işte bunlarla dalaşıyor. Okuldan eve kağıt geliyor falan bir sürü şey oluyor ama. O arada okuldan gelen kağıdı e, annesi çok dikkat etmiyor ve onun niyeyse öğretmenin teşekkür Mektubu gibi işte oğlu çok nazik e, gibi okuyor öyle algılıyor. Bizimki de hiç bozuntuya vermiyor. İşte akşam babası geldiğinde yani ikinci defa okunacak ve imzalanacak yok o kağıt bekliyor işte. Ama babası da farkına varmıyor. Çünkü annesi söylemişti oğlumuza nazik demiş öğretmeni imzalayalım kağıdı diye. <gülüyor> e, ama bir süre sonra e, anlaşılıyor aslında e, okulda hır çıkaran bir çocuk olduğu ve ihtar çekildiği. Ee, bu sefer ona göre e, başka davranışlarla karşılaşıyor e, kahramanımız. E, ama sonunda öyle bir e, yere geliyor ki e, süper kahraman olmak bazen her şeye yetmiyor. İşte süper kahraman e, oluyorsun ama... Süper kahramanlar da ölebilir ya da süper Yok. kahramanlık kariyerinin bittiği bir noktaya geliyor. Çünkü hiç beklemediği bir e, olay yaşıyor. Süper kahraman olarak bunun önüne geçemedi yani onun dışında yaşanan bir olayla birlikte. E, ama sonradan bu olayın dışında yeni bir e, küçük bir çocuğa yardım ediyor ve aslında süper kahramanlar ölmeye de bilirler diye bitiriyor. Yani sonunda böyle hüzünlü bir e, yer var ve okurken boğazım düğümlendi falan ama yine de e, o çocuğun içinde olup biten her şeyi birebir yaşıyorsun onunla birlikte çok etkiledi yani bu çok kısacık bir kitap içinde kısacık kısacık öyküler var e, her yani bir iki sayfalık öyküler ama bu süper kahramanlık kavramı ile ilgili anladığım kadarıyla baya hani derin sayılabilecek de bir bakışı var galiba evet. e, senin dediğin gibi yani her her çocuk aslında süper kahramandır e, yani ona kendi yaşamında o onun yaşadığı şartlar içerisinde yani bizim için küçük ama o çocuk için büyük. büyük pek çok şey yaşayabilir. Yani Bütün çocuklar da böyledir. Her birinin kendine has bir yanı vardır. Ve onu çok güzel yansıtıyor. Peki yapılan kahramanlıklarda aslında nasıl diyelim... Doğa üstü hiçbir durum yok değil mi? Yani hayır, hayır. her çocuğun becerebileceği şeylerden bahsediyor. Evet. İşte bir yaşlıyı karşıdan karşıya geçirmek Mesela. gibi. falan yani Peki Jüpiter'le aralarında ne oluyor? Ee, Jüpiter e, bir gün geliyor bunun yanına. İşte e, tam e, şimdi onu bulmaya çalışıyorum. Şimdi bizim Moris, Momo... Juliet'le e, arasında olanlar işte düşünüyor. Nasıl derim e, Juliet'e gidip onu sevdiğini nasıl söyler falan. Bunları ölçüp biçerken e, tek bir sözcük her şeyi değiştirebilir diye bir e, yaklaşımı var burada. Ondan önce e, gelip Jüpiter e, önce davranıyor. E, diyor ki Juliet Bakara'yı nasıl buluyorsun? Bizimki pat diye çirkin diyor. Yani hani çocuklar böyle gerçek duygularını hmm. söylemezler ya. Onu öpmeme itirazın olmaz o halde. Yok olmaz diyor. <gülüyor> kendini ele kendi Evet batırıyor. Ee, ve sonra burada çok hoşuma giden bir paragraf var onu okuyacağım. Kuş beyninininkilerden daha kuş beynice bir hareket. Morris Akerman, Morris Akerman'ın oğlu, Morris Akerman'ın torunu ve Moris Akerman'ın torununun torunu kuş beyninin tekiydi. Patates püresini tükenmez kalemle yiyen... ...hafif derecede bir kuş beyni değil. Kompostosunu silgiyle içen... ...orta derecede bir kuş beyni de değil. Hayır, evet demek isterken... ...hayır diyen, güzel demek isterken... ...çirkin diyen en alasından bir kuş beyni... <gülüyor> ...diye böyle kendini yiyor. Ama sonra Juliet... E, ...Jupiter, Juliet'ten bir güzel tokat yiyince... ...bizimki burada köşesinde... ...kıs kıs gülüyor. Tabii geçmiş oluyor aslında değil mi? Evet. E, ve sonunda işte dediğim gibi... Süper kahramanlık kariyerine e, aslında devam ediyor bir noktada. E, kendiyle yüzleşiyor, yapıp yapamayacaklarını bir tartıyor. Ve e, yazları mavi bir tişört giyer, kışları gri bir atkı takarım ve ben bir süper kahramanım diye sonunda e, kendi kimliğini doğrulamış oluyor. Peki bu süper kahramanın ölümü meselesi, yani bu sözcükle mi geçiyor kitapta? Yani süper kahramanlar ölebilir... Ölür mü diyor yoksa aslında orada kastettiği şey süper kahramanlığın geçici olabileceği mi sadece? Ee, süper kahramanlar asla ölmez ama yine de diye bir hmm. bölüm var. Ee, burada işte bir, bir önceki bölümde ani bir olayla karşılaşıyor. Ee, bu bölüm onun devamı gibi. Ee, ve e, öyle işte sarsılıyor ki yaşadığı şeyden ağlamaya başladım. Çünkü artık süper kahramanların gerçekten var, ol, var olduğundan emin değildim diye bitiriyor. Ee, yine olaylar devam ediyor ama e, yine yaşadığı bir şeyler yüzünden yine de süper kahramanlar asla ölmez diye bir sonuca varıyor son bölümde. Aslında şöyle e, bir hisse kapıldım. Yani burada bir süper kahraman var, tamam. Hani bu çocuk kendi süper kahraman gibi hissediyor. Hani o süper kahramanların da böyle bir dünyanın yükünü omuzlarında taşıma Aha. hali vardır ya Aha. ama yine de mağrur bir duruşları evet. vardır. Hani o noktada çok samimi bir evet. e, ifade kullanmış. Dolayısıyla aslında bu e, çocuklar için çok iyi bir örnek e, olabilir diye evet. düşünüverdim. O çok, yani süper kahramanların o yanıltıcı yanındansa hı hı. böyle bir samimiyet tercih Yani diye Alabildiğine gerçek bir süper kahraman hikayesi bu aslında. Yani çünkü okuyan her çocuk aslında. ...kendini onun yerine koyduğunda... ...kendi yani ...kendisiyle bir biçimde... ...yüzleşmesini sağlıyor okurun. Evet bir de hep gerçek meseleler üstünden evet, gitmesi gerekiyor. Evet çok gerçek. Ee, i̇nternette... E, ...birazcık bir şeylere baktım. E, Kola Gütman... E, ...en çok Gosini ve Sempe'den... E, ...etkilenmiş. İlham kaynaklarından ikisi... E, ...işte Pıtırcık'ın yaratıcıları. E, burada da zaten... ...Pıtırcık gibi... Okulda başka çocuklarla bir takım olaylar yaşayan bir oğlan söz konusu. Ee, ve yine okuduğuma göre bir yazıda öyle bir şey geçiyordu ne kadar doğru bilmiyorum ben yazarı çok tanımadığım için diyemeyeceğim ama otobiyografik özellikler taşıdığına dair hmm. e, bir şey okudum. E, i̇şte komik e, çocuklarda hani zalimlik vardır e, çocuk zalimliği işte eğlence ve tamamen insani konularla çok güzel, örülmüş, kısacık ama çok dolu bir kitap bu. Süper Kahramanlar Yüksekten Korkmaz iletişim yayınlarından çıktı. Evet bu haftada süremizin sonuna geldik. Hı hı. Ee, yine sakin bir iyi günler dileyerek koşturmadan gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesuranlar, Banu Angsoy ve Yıldıray Karakeç. Kitap dostu Sezin Okulu sundu.